Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugün sizlere Mevlana celaleddin Rumi'yi anlatacağız. Mevlana celaleddin Rumi, İnsanların gönüllerine seslenen bir fikir adamıydı. Mevlana, insanların daha önce işledikleri günahlarla değil, bugünden sonra doğru yolu bulmaları ile ilgilenmiş, bunun içinde ne olursan ol gel demiştir. Hakiki büyük insanları yakından tanırsak, onlarda peygamber ve velilerde daima yanan insanlık sevgisi ateşinin kıvılcımlarını buluruz. O kıvılcımlar ki, Düştüğü çatının hacmine göre küçük veya büyük yangınlar çıkarır. Şimdi Mevlana ile ilgili Hoşgörü adlı bir konuşma yapacağız. Hoşgörü Ayşe'cim merhaba. Nasılsın? Merhaba Ali. iyiyim Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ayrıca çok da mutluyum. Hafta sonu Konya'ya gittik. Mevlana'yı anma törenleri için. Her şey çok güzeldi. Mevlana'yı tanıyorsun değil mi? Tabii tanıyorum. Ama hakkında çok az şey biliyorum. Sendeki bilgiler yenidir. Orada öğrendiklerinden bahsedersen sevinirim. Tabii ki. Seve seve. Asıl adı Muhammed Celaleddin-i Rumi'dir. 13. yüzyılda Horasan'da doğmuş ve 12 yaşında Konya'ya gelip yerleşmiştir. Büyük bir ilim ve din bilginidir. Yaşadığı zamanda çevresindeki insanlara dinle ilgili konuşmalar yapmış ve onları bilime yönlendirmeye çalışmıştır. Hoşgörüyü bütün insanları içine alacak şekilde dile getirmiş ve insana insan olduğu için değer vermiştir. Çok güzel bir hayat yaşamış ve insanlara yararlı olmuş demek ki. Onu daha iyi tanımak isterdim. O zaman Mevlana'nın Mesnevi'sini okumalısın. Hayat felsefesini çok daha iyi anlarsın bu kitabı okuduğunda. Tamam Ali. Teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. İyi günler dilerim. Hoşçakal. Hoşçakal güle güle. Şimdi Mevlana'nın Mesnevi adlı eserinden iki ayrı hikayeyi sizlere dinletmek istiyoruz. Deve ile Fare Hikayesi Bir varmış bir yokmuş. Kendini beğenen bir fare ve arkadaşlarını kırmak istemeyen bir deve günlerden bir gün arkadaş olmuş. Fare devenin bu huyunu bildiği için onun yularını eline almış. O önde deve arkada yol almışlar. Onları görenler şaşkınlıklarını saklayamamışlar. Yuları farenin elinde olan koskocaman bir deve. Deve Fareyi kırmamak için itiraz etmeden onun arkasından yürüyormuş. Fare ise kocaman bir deveye aklınca üstünlük sağladığını düşünüyor, kendini beğeniyor ve Ben ne yiğit, ne kuvvetli biriymişim. Koskoca deveyi yularından tutmuş sürüklüyorum, diyormuş. Farenin bu kendini bilmez hali, devenin dikkatini çekmiş. Farenin çevreye Caka satarak yürüyüşüne sinirlenmiş ve ona güzel bir ders vermek istemiş. Fare önde, deve arkada bir ırmağın kenarına varmışlar. Fare, ırmağı görünce durmuş. Deve, onun duraklayışına karşı. ''Ey dağlarda, ovalarda, önümde yürüyüp bana yol gösteren yiğit fare! Sen benim yol göstericimsin. Yürü ki ben de arkandan geleyim.'' demiş. Bunun üzerine fare, Bu ırmak çok büyük, boğulmaktan korkuyorum, diye cevap vermiş. Deve, ırmağın derinliğini fareye göstermek için suya girmiş. Sular devenin ancak dizine kadar geliyormuş. Deve fareye, Su ancak diz boyunda, neden bu kadar korktun? Demiş. Fare cevap vermiş. Dizden dize fark var. Senin için karınca olan, bizim için bir canavar, ejderhadır. Senin için diz boyu olan su, benim boyumu yüz kere aşar. Bunun üzerine deve, Öyleyse, bir daha küstahlık edip, kendini üstün görme. Haddini, yerini bil. Kendin gibi farelerle boy ölçüş. Develerle, devlerle yarışma, demiş. Hatasını anlayan fare, Deveden özür dilemiş ve ondan aldığı dersi bir ömür boyu hiç mi hiç unutmamış. Horozla Köpeğin Konuşması Hikayesi Kurtların, kuşların dilinden anlayan, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gelen bir adam yalvarır. Ne olur ey Allah'ın nebisi, bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarını anlayayım. Süleyman Aleyhisselam izin vermez. Olmaz der. Sen onların konuştuklarını dinlersen sabredemezsin. Arkasındaki hikmetleri düşünemezsin. Ne var ki adam ısrar eder. Süleyman aleyhisselam da adama hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Bir ara köpekten şu sözleri duyar. Köpek yanı başındaki horoza der ki, ''Horoz kardeş, sen arpayla da buğdayla da karnını doyurabilirsin.'' Biraz ötedeki taneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok açtır. Horoz şu cevabı verir. Sabret köpek kardeş. Yarın buraya ağanın ölen eşeğini getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını iyice doyurursun. Bunu duyan ağa hemen koşar, ahırdaki eşeği alıp pazarda satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa eşek elimde ölecekti. Ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bolca et yiyecektim ya. Horoz cevap verir. Ağanın eşeği öldü ölmesine de satın alan zavallının elinde öldü. Ağa açık gözlülük edip eşeği sattı. Ama üzülme bu sefer ağanın atı ölecek. Buraya getirip bırakacaklar, bolca et yer karnına doyurursun. Aa yine hızla kalkar, ahıra gidip atı alarak pazara götürüp satar. Dönerken yine söylenir. İyi ki hayvanların dilini öğrendim, yoksa at da elimde ölecektim. Gelip yine merakla kulak misafiri olur. Bu sefer köpek daha yüksek sesle sitem ediyor. Horoz kardeş, beni yine aldattın. Hani Aa'nın atı ölecekti ya? A'nın atı öldü ölmesine de, sattığı zavallının elinde öldü. Üzülme, bu sefer daha büyük bir ziyafete konacağız hep birlikte. Köpek inanmaz. Hadi hadi, beni yine aldatıyorsun. Horoz kesin cevap verir. Hayır, aldatma falan yok. Durum kesin. Çünkü bu sefer Anın kendisi ölecek. Malına gelecek olan bu defa kendi canına gelecek... Arkasından yemekler yapılıp etler pişirilecek, artanını da bizlere dökecekler. Ye yiyebildiğin kadar. A bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni satın alacak biri diye söylenir. Derken gece hastalanan A sabaha çıkmaz ölür. Arkasından yapılan yemek pişirilen etlerden artanlar çöpleye dökülür. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olurlar. Bu sırada horoz söylenir. İnsanlar keşke canıma gelecek olan malıma gelsin diye bilselerdi de hileye başvurmasalardı. Bunda da bir hayır vardır diye düşünselerdi. Bunu maalesef diyemiyorlar. Sonra da mallarına gelen canlarına geliyor ama son pişmanlık fayda vermiyor. Yeniden görüşmek umuduyla hoşça kalın. Türkçe öğreniyorum.